Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Taharet konusu fıkıh kitaplarının birinci konusudur. Fıkıh ilmi Müslüman'ın günlük hayatıyla ilgili bir ilim olduğu için, günlük hayatta temizlikle, taharetle başladığı için taharet fıkhın birinci konusudur. Taharetin önemli konularından birisi de kadınların aybaşı ve lohusalık halleri ya da aybaşına benzeyen, lohusalığa benzeyen istihaza dediğimiz özürlü halleridir. Bu kadınların sözünü ettiğimiz bu hallerinin bağlantılı olduğu konularda fukahanın yoğun bir şekilde münakaşa ettiği konulardandır. Burada bugün kadınlara ait bu konulardan birkaçını ve fukahanın nasıl bu konuda neden ihtilaf ettiklerini konuşacağız. Bu hususu incelemeden özellikle şöyle bir giriş yapmamızda büyük fayda var. O giriş de şudur. Ümmeti Muhammed'in fukahası. Ümmeti Muhammed'in fukahası bilim adamları değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldıkları ilmi genişleterek, derinleştirerek, büyütmekten ve böylece Allahu Teala'nın rızasına nail olmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Bunun için fukahanın yani fıkıhla meşgul olan kadim ulemamızın bir konuda belirttikleri görüşler o konuda tezlerinin kabul olması için akademik bir dergiye yazı verebilmeleri için ileri sürdükleri Fikirler değildir. Ya nedir? Allah'ın rızası bu söz üzerinedir diye zannetmeleridir. Bunun içinde onların yanılmış olmalarında bile ümmeti Muhammed'in rahmeti vardır. Evet, onlar ne kadar Kur'anla, Sünnetle bağlantılarını güçlü tutarlarsa ya da söyledikleri sözlerin, yazdıkları hükümlerin, Kur'an'a yakınlığı, sünnete yakınlığı ne kadar güçlü ise, elbette o kadar kabul göreceklerdir, görmüşlerdir de nitekim. Kimse onları e, kara kaşlarından dolayı, meşhurluklarından dolayı sevmemiştir. Allah'a yakın buldukları için, Kur'an'ı daha iyi anlıyor gördükleri için, hadis şeriflere daha iyi vakıf oldukları için, hadis dünyasının zamanına daha yakın bir zamanda yaşadıkları için ümmet onları tercih etmiştir. Bir Müslümanın öğrendiği din, filan fakihin yolundan gidilerek öğrenilen bir din olmasından dolayı Allah'ın izniyle kıyamet günü bir sıkıntı ile karşılaşmayacaktır. Asla karşılaşmayacaktır. Ama, bile bile, batıl bir şekilde, yanlış bir şekilde, bir Müslüman, kör bir yolculuğa çıkarsa, elbette burnunun üstüne, sürtüneceği hatalar, işler. Ama, mümin, temiz niyetlerle, ve yapabileceği gayreti, yaptıktan sonra, uygulayacak, e, fakihlerden birinin yolundan gitmekle herhangi bir hata işlemiş olmaz. Fukaha'nın Allah onlardan razı olsun onlara rahmet eylesin. Fukaha'nın belli konularda yoğun birleşimleri de olmuş farklı farklı gruplara ayrıldıkları da olmuştur. Yüz fakihten 99'u bir tarafı tercih ederken bir tanesi de çok çok e, ayrıntılı bir çıkış yaparak öyle değil, böyledir dediği de olmuştur. Zaman e, ilerledikçe bu tek kalan fakihin yaptığı iştihadın muhteşem bir rahmet kaynağı olduğu da yıllar sonra, bazen asırlar sonra tespit edilmiştir. Bugün bunlardan bir tanesini e, öğreneceğiz. Hatta öğreneceğimiz meselelerden İki tanesi bu olacak. Birinci, kadınların haiz halleriyle ilgili birinci meselemiz şudur. Kadın aybaşı olduğunda veya aybaşı hükmündeki nifas hali olan lohusalık günlerinde Kur'an okuyabilir mi? Sorumuz bu. Küçük bir ayrıntıya Temas edelim, Kur'an okumak, fıkıh literatüründe başka şeydir. İçinde Kur'an ayeti yazılı bir kağıda tutmak başka bir şeydir. Ona mushafa tutmak diyoruz. Kur'an okumakla mushafa tutmak aynı şeyler değil. Hükümde de değişiklikler olduğunu göreceğiz. Birinci sorumuz, ee, Müslüman bir hanımefendi. Aybaşı veya luhusalık günlerinde Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Bu konuda fukaha'nın neredeyse tamamına yakını, neredeyse tamamına yakın ama tamamı değil demişlerdir ki: "La takra'ul haizü şey'en minal Kur'ani." Hayızlı kadın Kur'an'dan bir şey okumaz. Kur'an'dan bir şey okumaz. Bu görüş şöyle okur, dua ayeti okur, iki kelimeden fazla okumaz, kekeleyerek okur gibi ayrıntılarıyla da fıkıh kitaplarında vardır. Ama özet olarak bir Müslüman kadın özürlü günlerinde Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Okunması caiz değildir. Hanefi mezhebinin de, Şafii mezhebinin de, Hanbeli mezhebinin de görüşü budur. Kur'an'dan bir şey okuyamaz. İmam Şafii'nin eski görüşlerinden birinde, İbni Hazm'in görüşünde ve İbn Teymiye'nin görüşünde üç içtihat söz ediyoruz. E, hayız halinde kadının Kur'an okumasına engel yoktur da denmiştir. İki görüş ortaya çıkıyor. Hayızlı kadının Kur'an okuması görüşü. Birincisi yok. Böyle bir okuma yok. İkincisi bu okuma var. Mezhepler olarak bakıldığında Mezheplerin Görüşü Hayızlı kadının Kur'an okuyamayacağı Şeklindedir Ama Gerek İmam Şafii'nin eski Görüşü ve gerekse İbni Hazmin Ve İbni Teymiye'nin görüşünde Hayızlı kadının Kur'an okumasında Engel yoktur Burada fıkhi tafsilatına girecek olursak evvela fukahamız cünübün Kur'an okuyamayacağına dair kesin hüküm var hayızlık adında cünüb gibi olduğundan cünübün okuyamayacağına dair kesin hükme kıyas ederek hayızlık kadında Kur'an okuyamaz demişlerdir. İkinci olarak da Bukhari ve Müslümin dışında sahihliği ve hasenliği konusunda tartışma olan hadislerden bir grubunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve ashab-ı kiramın bazılarından hayız halindeki kadının e, Kur'an okuyamayacağı e, yine cünüple ilgili hükme benzetilerek ifade edilmiş. Hadis-i şerif yani önümüze iki delil çıkıyor. Cünüple ilgili hüküm ve e, ashab-ı kiramdan rivayet edilen ama sahih olmadığı da söylenen, hasen sahih olmadığı söylenen hadisler, e, bu hadis-i şerifler ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, mesela e, İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Hayızlı kadın ve cünüp Kur'an'dan bir şey okumazlar diye hadis var. Ama hadisin senedi zayıf. Hadisin senedi zayıf kelimesi e, fıkıh ilmi açısından yani bu hadis zayıf değil de, mesela Bukhari'de olsaydı, İmam Şafi'nin, İbni Hazmin, İbni Teymiye'nin e, bu hüküme muhalefet etmesi mümkün olmayacaktı. Ve kıyasa da gerek kalmadan, aybaşı halinde kadın, hayız halinde kadın Kur'an'dan hiçbir şey okunamaz deyip bu konuda icma edilip gidilecekti. Ama hadisin zayıf olması e, aynı şekilde Başka bir hadis-i şerif mesela e, zikrediliyor. E, Dara Kutni bunu rivayet ediyor. Hayızlı ve nifas halindeki kadın Kur'an'dan bir şey okumaz diyor. Bu hadiste e, zayıflık derecesi çok yüksek bir hadistir. E, bu hadislerin benzerleri var. Yani epey bir hadis var ama bunlar e, sahihlik, hasenlik açısından fukahanın Tartışmayalım bunları. Bunlar güçlü kaynaktır diyemediği hadis-i şeriflerdir. Böyle diyemedikleri için de e, tartışma olmuş fukaha arasında. Allah onlara rahmet eylesin. Demek ki hayız halinde kadının Kur'an okuyup okuyamayacağı konusunda iki önemli görüş var. Birinci görüş fukaha demişlerdir ki, cumhur ulemanın yani yoğunluk fıkı yazan fakih olarak bilinen ulemanın yoğunluğunun kanaati hayız halinde nifas halinde Kur'an'dan bir şey okunamayacağı şeklindedir. Gerekçelerini de konuştuk. Ama Kur'an okuyabilir hayızlı kadın diye de bir görüş var. Bu da herhangi bir şekilde yabancı bir görüş. İşte laik fakültelerde eğitim görenlerin görüşü filan değil. Bu da ümmeti Muhammed'in kadim ulemasının fakih denen kimselerinin görüşüdür. Hayiz halinde Kur'an okumak mümkündür de denmiştir. Burada birinci neden, neye dayanarak bunu söylemişlerdir sözü? E, sahih bir hadis yoktur elimizde demişlerdir. Haram demek, yani hayiz halinde kadının e, Kur'an okuyamaması haramdır demek için elimizde sahih hadis olması lazım demişlerdir. Sahih hadis yoktur. albuki Allah Teala'nın Kur'an okumayı, Kur'an üzerinden düşünmeyi emreden e, ayetleri de gayet açıktır. Yani bu ayetlerin içerisinde zayıf bir hadise güvenerek ya da zayıf bir hadisi öne çıkararak bu caiz değildir denemez diyorlar. Çünkü onların kanaatine göre eğer böyle bir böyle bir yasak olacak olsaydı ashab-ı kiram bunu muhakkak aleyhissalatü vesselam'dan duymuş olacaklardı ve sahih bir şekilde sarih bir şekilde de bize gelmiş olurdu bu diyorlar. Çünkü bu kadar önemli bir konu. Zira binlerce hanım sahabi var ve bunlar yoğun bir şekilde Kur'an'la haşır neşir oluyorlar. Bu kadar e, ashab kadınının Kur'an'la meşgul olduğu ciddi bir konuda zayıf hadislere kalmazdı bu iş. Diyor caizdir diyenler. Bir e, başka konu da şimdi Haramdır diyenler neye dayanmışlardı? Dayandıkları şeylerden biri de e, cünübü delil göstermişlerdi. Cünüb, e, Kur'an oku okuyamıyor, bunda bir tartışma yok. Madem cünübe haram diyoruz, ve bu da cünüb gibi diyorlardı. E, buna da cevaben diyorlar ki, öyle değil. Cünüb e, temizlenmeyi istemediği için kirlidir. Cünüb bilerek cünüb duruyor hayız halinde ve nifas halinde kadın Allahu Teala ona ruhsat vermediği için öyle duruyor. Dolayısıyla hayız halindeki kadının elinde bir şey yok. Allah Teala onu e, bir şekilde o o halde bırakmıştır. Hayız halinde bırakmıştır. İstese de temizlenemiyor. E temizlenemediğine göre bu kadın caizî e, Kur'an'dan men etmemizin e, bir gereği yoktur. Bu cünüplükle e, haiz arasında tercih yapan fukahanın tercih yani haiz başka haldir e, cünüplük hali başka haldir e, bu başka bir konudur dediklerinde e, hakikaten dikkate alınması gereken bir farklılık var. Burada cünübün, cünüplük halini uzatmasına karşı da bir tür ayıplama vardır bu biz meselemize dönmeden bir fıkıh görüşüne daha özellikle Hanefi ulemasının e, önemsediği bir görüşe daha dikkat ediyoruz. Mesela anlam oluşturmayacak şekilde e, bir iki kelime okunmasında bir sakınca yoktur. Dinlemek zaten sakıncalı değil. Mesela bir Kur'an hocası e, talebesini dinliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar rahim diyor talebe. Hoca da dinliyor. Ar-Rahmanu dedi talebe diyelim. Ar-Rahmani şeklinde düzeltmiş olsa bu Kur'an'ı okudu sayılmaz deniyor. Bir de dua muhtevalı ayetler. Ee, yani kadın aybaşı halindedir. Fakat mesela Felakna suresini okumasa korkuyordur. Felak Nas suresini okuyup üflemesinde yani dua içerikli ayetleri dua maksadı ile Fatiha, Ayetel Kürsi, eee Felak Nas, İhlas bunları okuyabilir demişlerdir fakihler Allah onlardan razı olsun. Burada biz bir tahlil yapalım. Evvela birinci tahlilimiz haramdır diyen fukaha Ümmeti Muhammed'in fukahasıdır. Hilaldir diyen fukaha da Ümmeti Muhammed'in fukahasıdır. İki e, sözün sahibi aynı insan. Mesela İmam Şafii'nin Bağdat'taki fetvası caizdir, okuyabilir şeklindeydi. Mısır'daki fetvası yani aynı Şafii'nin Mısır'a geçtiği zamanki fetvası haramdır şeklinde. Şimdi biz Müslümanlar olarak birinci mezheple amel etmemiz halinde. Cumhurun ve şu anda da uygulana gelen amel etmemiz halinde yanlış bir iş asla yapmış olmayız. Ee, Allah'ın rızasını kazanacak bir iş yapmış oluruz. Ortada kanaat yok. Yapılmış iştahatlar var. Ve bu iştahatlar da köklü fıkıh kurallarına dayanıyor. Ancak ikinci mezhep de ithal değildir. Bu da ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği bağrına bastığı müştehitlere dayanıyor. Mesela İmam Malik'in de bu konudaki fetvaları var. Maliki mezhebinde de e, kesin yasaktır şeklinde bir görüş de var ama bu şekilde meyil de var. Maliki mezebinde de meyil var. Bu sebeple biz fukahamızın arasında tercih yapabiliriz. Bize din öğreten müftülerimiz, hocalarımız e, caiz değildir deyip kızlarımızı bu şekilde yetiştirebilirler. Ama bir kızımız da başka bir fakihten bu şekilde bilgi öğrenip de aybaşı halindeyken Kur'an okusa bunu dalalet ehli, ümmetten çıkmış, mezhepten dolayısıyla dinden çıkmış kimse olarak görmek abestir. O zaman biz tek bir fakihi din görüyoruz demektir. Bir fakihi Peygamber aleyhisselamın medresesinin talebesi görmek başka bir şey. Fakihi peygamber gibi görmek başka bir şey. Laubaliliği asla zaten kabul etmeyiz. Haşa. Laubalilik yani bir oradan bir buradan böyle mozaik bir din de istemiyoruz. Ama herkesi de yerli yerine oturtmak lazım. Bizim muasır meselemize gelince şimdi bilhassa kız öğrencilerin hafızlık yaptırılmaları esnasında e, tek bir öğrenci babasından ya da bir hoca hanımdan hafızlık yapsa e, bir sorun olmaz burada. Yani ne zaman e, ben okuyamayacağım ders okuma günlerim değil dese sorun biter. Ama e, kalabalık 3 haneli 150 kişilik bir kursta 200 kişilik bir kursta e, kızların ee, ne zaman ders okuyacaklarına Hangisinin ne zaman okuyacağına dair Bilgisayarla bir hesap yapılsa bile bilgisayarla, yani Bilgisayar üzerinden Aybaşı sırası gelenler Ders okumayacaklar filan Dense bile bir sıkıntı var Neden? Çünkü bu standart bir takvim üzerinden Yürümüyor Şu güne kayıyor bugüne kayıyor ee, Aybaşı hallerinde Gördüğümüz gibi oynamalar Olabiliyor Hoca ile talebe arasında bir stres konusudur bu. Bu nedenle e, hafız yetiştirmeyen hocalar e, bu konuda bir sıkıntı çekmiyorlar. Neden çekmiyorlar? E, yani onlar tamam canım haram bu okuma deyip atabilirler ama hafız yetiştiren e, bir hoca hanımın bu konuda sıkıntısı vardır. Bu sebeple de e, Arap alemindeki e, hoca hanımlar bu konuda müştehitlerin iştahatlarında kolaylık olan yani hafız talebe aybaşı halde Kur'an okuyabilir görüşünden amel ediyorlar, sıkıntı çekmiyorlar. Ee, Türkiye'de de e, Diyanet Hanefi mezhebine muhalefet olacak bir şey açıklamıyor ama Kur'an kurslarında da e, hocaların bu konuda esnek uygulama yapmalarına göz yumuyorlar. Daha doğrusu onu da bir tür teşvik ediyorlar. E, Talebesi olan, 100-200 talebeyi hafız yapmak için uğraşan birisi için bu bir rahmet. Ama talebesi olmayan birisi için, dışarıdan konuşan için mezhepsizlik diye yorumlanabilir. Eğer bu ümmet, İmam Şafii'nin Bağdat'taki haliyle Mısır'daki hali arasında bir tanesini alıp da öbürünü batıl, sapıklık, dinden çıkmışlık olarak görüyorsa, bu ümmet kendini düzeltmesi gereken bir ümmettir. Ümmetimiz İthal olmayan görüşlerin Hepsine hürmetkar olmalıdır Ama Avrupalılaşma, batıllaşma Sürecine kurban edilen Meseleler varsa eğer Batıllaşma sürecine Yani batılıların Rızasına yaklaşma Endişesiyle eğer e, Belli tavizler Veriliyorsa bu ebediyen e, Bizim meclislerimize, kitaplarımıza Kulaklarımıza Asla gözümüze ki yaklaşmamalıdır. Biz bu ümmetin yetiştirdiği müştehitlerin, alimlerin fetvalar üzerinden hareket ediyoruz. Ama bir husus daha var. Şimdi her yenilikte bir lezzet var ya da aykırı davranınca insan böyle meşhur gibi oluyor ya, şeytan bu hususları aramızda bir fitne meselesi olarak kullanabilir tedbirli olmamız lazım. Mesela küçük bir kasabada Müslümanlar, kadınlar aybaşı hallerinde Kur'an okuyamazlar diye bilip böyle uyguluyorlarsa bu fetvaları öğrenen birisi bayrağı açıp büyük bir keşif yapmış gibi varmış aslında dinde bu deyip böyle aybaşı halindeyken bağıra bağıra Kur'an okuyarak mesela görün işte ruhsat görün gibi bunu nefsanilikten uzaklaştırmak çok zor. Bunun adına nefsanilik denir. Yani aykırı davran dikkat çek. Böylece meşhur olursun. Mantığıdır şeytanın bu. Bunu da yapmamak lazım. Yani insanların ihtilafa düşmelerine e, meydan vermiyor. Sen eğer mesela gerçekten e, bu halimde de Kur'an okuyabilirimde itikat ediyorsan, e bunu basına ilan etmen gerekmez ki otur oku madem böyle inanıyorsun. Soruldu sorulursa da cevap verirsin ama bunu. Ayrılık gayrılık haline getirmek fitnedir. Bu fitneye alet olmayız. Neyi konuşmuş olduk? Kadın aybaşı halinde Kur'an okuyabilir mi? Bunu konuştuk. İkinci başlığımız, kadının aybaşı halinde Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu mushafa tutabilir mi? Burada, bir küçük ayrıntı koyalım abdestsizin de musafa tutması haramdır abdestsiz de musafa tutmak haramdır neden çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır bu kitapta herhangi bir şekilde abdestsiz tutulamaz diye ayet var la yam mutahharun bu ayeti abdest manasına anlamıştır fukaha. Ee, dolayısıyla abdestsiz de tutulamaz demiştir. Sadece hafızlık yapan çocukları bunun istisnası tutmuşlardır. Niye hafızlık yapan çocukları bunun istisnası tutmuşlardır? Çocuğu yalana teşvik etmemek için. Yani hafızlık yapan bir çocuk günün yarıdan fazlasını Musaf elinde geçirmesi gerekiyor. Ee, eğer buna biz illa abdest alacaksın diye diretirsek, yani abdesti tutamazsın dersek, küçük bir çocuk mükellef olmadığı halde, Allah'ın şeriatın ayrıntılarıyla mükellef olmadığı halde, illa abdest alacaksın derse, var abdestim der. Çocuğu yalana teşvik etmiş oluruz. Bu çocuk eğitimi açısından sakıncalı. Çocuğa bu açıdan fukaha, zaten şeriatın kuralları üzerinden ee, mükellefiyeti çocuğun büyük insan gibi değil. Çocuğa istisna getirilmiştir. Ee, buradaki e, abdestsiz Kur'an'a tutmak bu olduğuna göre e, cünüp halinde Kur'an'a tutabilir mi? insan hayız halinde tutabilir mi? Biraz önceki e, Kur'an okumak konusundaki ihtilafı burada görmüyoruz. Aybaşı halinde kadın Kur'an-ı Kerim'e tutamaz. Bu konuda fukahanın herhangi bir ihtilafı yoktur. Ee, çok net bir şekilde. Peki Kur'an okuyabilir demiştik. Bir bezle tutacak. Sayfaları da bir kalem gibi ek bir şeyle çevirecek. Ayetlerin yazılı olduğu kağıda el tutmayacak. Hayız halindeki hanım, Müslüman kardeşimiz. Başka bir mesele Yine aybaşı haliyle ilgili aybaşı halindeki hanımın namaz kılması mümkün müdür? Ümmeti Muhammed'in Ebu Bekir Sıddık'tan bu asrın başına kadar olan bütün uleması bütün uleması. Yani bu ne kadar büyük bir rakam buna dikkat edelim. Ebu Bekir'den ta bu Müslümanların çocuklarını Amerika'ya, Almanya'ya din öğrenmeye gönderdikleri zamana kadar. Hıristiyan papazların ders verdiği fakültelerden İslam tasavvufu, hadis, tefsir öğrenip e, memleketlerine döndüğü zamana kadar yani yani fitnenin içimizden bizi vurduğu zamana kadar olan bütün alimler Aybaşı halinde kadın namaz kılamaz demişlerdir. Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Bu konuda icma vardır. Yani ümmeti Muhammed buna icma etmişlerdir. Aybaşı halinde namaz kadına haramdır. Harici mezhebinden 1 iki kişi sonra namazı Kaza etmesi gerekir demişlerdir. Bu da itibar edilir bir ilim adamı olmadıkları için, biz sözümüzü şu şekilde topluyoruz. Aybaşı halinde kadın asla namaz kılamaz, haramdır. Hiçbir şekilde kaza etmesi de gerekmez. Kaza mecburiyeti de yoktur. Bu ne için geçerli sadece? Namaz için. Özetleyelim, Ümmet-i Muhammed'in muhteber ilim adamlarının tamamının görüşü aybaşı halinde kadının namaz kılamayacağıdır. Kılmasının, kaza etmesinin de gerekmediğidir. Oruca gelince kadının Ramazan-ı Şerife rastlayan günlerinde Oruç tutması caiz değildir. Oruç tutamaz. Bu konuda Bukhari'nin rivayet ettiği Ebu Saad el-Hudri radıyallahu anh'ın e, hadisi şerifi vardır. Dolayısıyla e, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmamak konusu da aynı şekilde kıyas edilerek, namaza da kıyas edilerek ve Buhari'deki hadis-i şerifte delil getirilerek e, oruç tutamaz denmiştir. Şu kadar ki namazda bahsettiğimiz büyük ittifak burada bu şekilde değildir. Burada Buhari'nin rivayet ettiği e, hadis-i şeriften e, alıntılanmaktadır. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de e, Ayşe validemizden e, namazın ve orucun aybaşı hallerinde yerine getirilmediğini orucu kaza etmekle emrolunduklarını ama namazı kaza etmekle emrolunmadıklarını rivayet ediyor Ayşe validemiz radıyallahu anha. Oruç da bu şekilde. Burada Ramazan-ı Şerif'te aybaşı olan Müslüman kadının önemli bir sorunu var. Eğer Ramazan-ı Şerif'in başında ya da ortalarında aybaşı olduysa veyahut da daha önce e, nifas halindeydi yani lohusa halindeydi Ramazan'ın ortasında e, eğer oruç tutacak hale geldiyse akşam Saatlerine rastladıysa temizliği bir sorun yok. Ertesi gün oluşturacak zaten. Fakat önemli e, bir sorun mesela saat 9'da sabahleyin. Daha imsak yeni olmuş. Akşama 15 saat var mesela. Yaz günlerinde daha da fazla. E, hanımefendi temizlendi. temizlendi. Kan bitti, temizlendi. Büyük bir gün var ortada. Bu büyük günün e, tamamını Niyet etse imsak vakti geçti. Yani imsak saat ise mesela 6'da bitti imsak saati diyelim. E, 9'da temizlendi. İmsaktan e, yarım saat sonra da olsa oruca niyet etmesi mümkün değil. O günü oruca niyet etmesi mümkün değil. E, tutsa da zaten e, oruç olmaz. Çünkü yarım oruç olur o. Peki o gün oturup yemek yiyebilir mi? Soru bu. Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde Müslüman bir hanım gün ortası aybaşı halinden temizlenecek olursa günün sonuna kadar bir şey yemeden bekler, içmeden bekler. Ramazan'a tazim için. Ramazan-ı Şerif'e tazim olsun diye. Saygı olsun diye. O günü evet oruçlu geçirmiş değil ama bu halinden bu oruç sevabı gibi sevap ummuşlardır. Fakat e, Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde e, ve Hameli de bazı alemlerince hanımefendi e, yani yemek yese bile o gün günaha girmiş olmaz. Bu neyi gösteriyor? Sıhhati yerindeyse, sağlık şartları uygunsa e, elbette o hanımefendinin Ramazan-ı Şerif'e saygı hürmet bakımından geri kalan, günün geri kalan kısmını e, oruçlu gibi, oruçlu değil, oruçlu gibi geçirmesinde büyük bir fazilet var. Ama e, rahatsız hanımefendi, işte çocuk emziriyor, e, veya tedavi görmesi gerekiyor, rutin kullanması gereken ilaçları var, diğer fukahanın içtihadına uymasında hiçbir sakınca yoktur. Çünkü e, e, Hanefi uleması Allah onlardan razı olsun bunu bir mantık üzerinden söylüyorlar. E, diyorlar ki bir ibadetin vakti olan zamanı yakalamak yarı da olsa o ibadetle yükümlü olmak demektir. Onu yapamıyor olsa bile insan e, yapıyormuş gibi uygulanmasında fayda vardır diyorlar ama dediğimiz gibi bu e, büyük harama girmek, e, büyük bir vebale girmek şeklinde yorumlanamaz. Hanımefendi kendi durumuna bakıp hareket etmeli. E, en güzeli de o günü e, Ramazan-ı Şerife tazim ile geçirmektir. Başka bir mesele hayız halinde hanımefendi Müslüman hanımefendi camiye girebilir mi? Camide oturup bekleyebilir mi? Ee, bu hususta dört mezhebin fukahasının ittifak ettiği görüş e, hayız halinde Müslüman kadın camiye girmemeli. Giremez. Caiz değildir. Burada bizim bir meseleyi inceltmemiz lazım bu hanımefendi müslüman hanımefendi e, camiye giremez sözü caminin bahçesi için geçerli değil cami neresi? imam efendi namaz kılındıktan sonra kilitliyor ya camiyi o bölge cami cuma namazında arkada hasır serilip namaz kılınıyor orası cami değil Öyle olacak olsa büyük bayramlarda, bayram namazlarında 500 metre öteye de halı serilip namaz kılmıyor olabilir. Bahçeleri de cami o zaman. Yollarda cami oluyor bayram namazında. E peki bu ayrıntıya niye giriyoruz? E şimdi yol caminin bahçesinden geçiyor olabilir. Hanımefendi yağmurdan bir sıkıntıdan dolayı caminin bahçesinde beklemek zorunda olabilir. Eşi namazı kaçırmamak için camiye girmiştir. E cadde kalabalıktır. Caminin bahçesinde beklemesi gerekebilir. Yani imamlar namaz bitti deyip camiyi kilitliyorlar dışarıdan ziyaretçilere açık bir yer bırakıyorlar. O bölge cami değil. Namaz kılınıyor orada ayrı bir konu. Cami olmak başka bir şey. Caminin müştemilatından olmak başka bir şey. Bir husus daha var. Bu husus başka bir meseleden. Şimdi Kur'an ve namazla ilgili oruçla ilgili, camiyle ilgili örneklerden sonra Şimdiki örneğimiz Kadın hac yaparsa Haçta da Aybaşı haliyle Karşılaşırsa Muasır kadınların Önemli sorunlarından Birisidir bu Burada Önce bir şeyi teyit etmemiz Gerekiyor Kadının Aybaşı halindeyken evinden hacca niyetlenip çıkmasında hiçbir sakınca yok. Hac için veya umre için ihrama girmekte bir sakınca yok. İhram nedir? Hacca niyet etmek ve haccın kararını vermektir veya umre için. Yani aybaşı halinde ki kadın çok rahat umre niyet eder. Hac niyet eder, yola çıkar, Mekke'ye giriş yapar. Sorun, haybaşı halindeki kadının, harem-i şerife girip, tavaf edip edemeyeceği sorunudur. Ve bu asırda, Müslüman kadınların hac yapmaları esnasındaki en önemli endişelerinden biri, yani şöyle söyleyelim, Müslüman kadınlar acaba Kur'a bize çıkardı hacca gidebilir miyiz diye endişe ettikleri kadar acaba farz davafı yapmadan şu ay başı halinden kurtulabilir miyim endişeleridir Elbette 55 yaşından sonraki hanımefendiler bu konuda rahatlar neden rahatlar Çünkü onların e, böyle bir sıkıntısı olmuyor ama genç hanımefendiler e, bu öyle bir e, sıkıntı ile karşılaşıyorlar. Bu ashab döneminde karşılaşılmış bir sorundur. O zaman da hanımefendiler çünkü e, aybaşı haliyle karşılaşıyorlardı. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip bu durumu sormakta hiçbir beis görmediler. Ne yapacağız ya Resulullah dediler. Bizzat hanımları aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in böyle bir soruya muhatap tuttular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Şimdi Burada Bir Meseleye Gelelim Haccın e, Önemli Farzları Üç tanedir Bunlardan İhram Ve Arafat'ta Vakfe Aybaşı ile ilgili Bir Sorun Oluşturmuyor İhramı dedik zaten, İhram giyebilir hanımefendi. Arafat'ta vakfede Aybaşı hali, Loğus'a hali hiçbir engeli yok. Arafat'ta vakfede caiz. Fakat haccın üçüncü rüknü, farzı çok önemli. Kurban bayramının birinci günü Sabah namazından sonra yapılması gereken ziyaret veya ifada iki isim var. Ziyaret tavafı diye meşhur. Ziyaret tavafı diye bir tavaf var. Bu haccın üç ayağından bir tanesidir. Ve bu olmadan hac olmaz. Yedi kere Ka'benin etrafında dönmek hatta en az dört kere dönmek. Hanefi mezebinin ölçüleriyle kullanırsak, dört kere şavt yapmak, e, tavafın her bir dönümüne e, bir şavt deniyor, yedi tanesine de tavaf deniyor. Bu haccın olmazsa, olmaz şartlarındandır. Kadınların, hayız hallerinde Kabe'ye gelip, tavaf etmeleri de haram. Bu, e, bizim, Şöyle bir soruyla karşılaşmamızı gerektiriyor. Şimdi bir Müslüman hanımefendi normal Mekkeli tam bayramın üçüncü günü aybaşı haline ya da bayramdan üç gün kalı aybaşı haline yakalandı. Beş gün, on gün ne zaman temizlenirse Gider o zaman tavafını yapar. Çünkü beklemesinde bir sakınca yok. Yani bu ne zaman yaparsan haccin o zaman bitiyor. Aksi takdirde hep ihramlı kalıyorsun. Ülkene dönebilirsin. Ama ihramlısın. İhramlıya yasak olan her şey sana yasak. Cinsel ilişkiden tüy koparmaya, tıraş olmaya kadar bir daha sene gelsen Mekke'ye mesela ihramlı bir yıl geçireceksin gibi bir pozisyon var burada. Mekkeli, ciddeli veya Medine'li yani o e, Mekke civarında oturan ya da Mekke'ye pasaportsuz gelen birisi için bir sorun yok ortada. Beklesin fukaha da zaten bekleyecek diyor. Ama şimdi yaşadığımız muasır şartlarda hacılar zaten Kur'an ile ve zor zahmet Mekke'ye taşınıyorlar. Bir hacının 3 ay önceden Mekke'ye giriş çıkış günleri belli oluyor. Bir kafile diyelim 300 kişi. Bu 300 kişinin 100 tanesinin hanım olduğunu düşünelim. Bunlardan 20 tanesinin aybaşı ile karşılaşması muhtemeldir. 50'sinin de karşılaşması muhtemeldir. Hangisini bekleyecek kafile orada? Bugünkü uluslararası yolculuk şartlarında Belki kafilenin 10 gün ertelenmesi mümkündür. Ama haç şartlarında Mekke'de e, bu ertelemenin artık sıfır imkan haline geldiğini görüyoruz. E şimdi bir kafileden bir kişiyi alıp öbür tarafa gitmek yasal sıkıntıları beraberinde getiriyor. Dönüş sıkıntısı, yolculuk sıkıntısı. E, yani belli bir devlet ciddiyeti var. Hacılar geldiği gibi geri gitsinler. Bunun da bir miktar doğruluk nedenleri var şüphesiz. Şimdi fuka bu asırda toplanmışlar. Ne yapacağız bu konuyu demişler. Kadınların ciddi bir sorunu bu. Cevabımız bizim bir. Eski ulemanın tıpkı Kur'an okumakta olduğu gibi çok önemli bölümü bunun caiz olmadığını, kadını beklemekten başka çaresi olmadığını söylemişlerdir. Burada böyle bir halde tavaf edemez anlamına geliyor bu. Tavaf etmesi halinde Deve kurban etmesi lazım da deniyor. Fakat yine İbn Teymiye, İbn Kayyim ve bu asırda bu konuyu ele alan fukahanın bir bölümü kadınlar böyle bir zorlukla karşılaşmaları halinde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan ziyaret Tavafını yapıp memleketlerine dönebilirler demişlerdir. Biz sözümüzü tekrar toparlayalım. Aybaşı halinde olması durumunda kadın haccın bütün ibadetlerini yerine getirir. Sadece ziyaret tavafı dediğimiz bayramın Birinci günü sabah namazından başlayan, vakti o zaman başlayan ziyaret tavafını yapamaz. Fukaha bu yapamaz da neredeyse ittifak etmişlerdir. Fakat muasır, çağdaş yolculuk standartlarımız neredeyse kadınlar hacca gelmesinler böyle bir sıkıntıları varsa diyecek bir zorluk getirmiştir. Pek çok hanım fetva alıp aybaşı halini geciktirmek için işte belli dönemden itibaren ilaç kullanıyorlar. Bu bazen onların e, gününden önce aybaşı olmalarına neden oluyor bu sefer. Çünkü aybaşını geciktiren ilaçlar da %100 garantili bir sonuç vermiyor. Burada ciddi bir sorun var. Bu sorunda Müslüman kadını boynu bükük, çaresiz Hac yaptım mı? Keşke yapmasaydım. Eşimin başına dert oldum. Kafilenin başına dert oldum gibi sıkıntılarla e, baş başa bırakmamızın da gereği yok. E, bu konuda fukahanın iştahatlarından istifade ederiz. Fakat her halükarda e, hanımefendiler e, hac ayarlamasını yaparken gerekiyorsa 3 ay önceden, 4 ay önceden aybaşı hallerini doktor istişaresiyle Kontrol altına almalarında fayda var. Ee, hiç olmasın e, Müslüman hanımefendi böyle bir ile karşılaşıp kendisini de huzursuz etmez, e, kafilesini de rahatsız etmez. Ama böyle bir şey olması halinde ayıplanacak, kayıplanacak bir şey yok. Allah'tan gelenden utanmaz kul. Utanmaz. Kul nereden utanır? yıl olarak yaptığı, insan olarak kendi hatalarından kaynaklanan sonuçlardan utanmalıdır kul. Evet. Bir başka mesele bununla da bağlantılı. Safa Merve arasında sa'i yapabilir mi kadın, tavaftan sonra yapılan? hayız halinde e, Safa Merve arasında sa'i yapmanın hiçbir sakıncası yok. Çünkü Safa Merve arası hem Mescid-i Haram'ın normal şartlarda içinden kabul edilmiyor. Hem de böyle bir kayıt fukaha arasında yoktur. Bir iki mesele daha e, değinelim. E, hatırlatmak bakımından e, hayız halindeki durumları e, konuşuyoruz. E, fukahanın icma'i ile kesin tartışmasız hiçbir şekilde ihtilaf olmayan bir başlık olarak ay başı halinde kadınla eşinin cinsel ilişki yapması haramdır. Bu konuda filan mezhep, filan görüş diye bir ayrım da yok. Bu e, hacisi şeriflerle sabit e, bir mesele olduğu için bunu e, Müslüman e, herhangi bir ayrıntı arayamaz. Arasa da bulamaz zaten. Bu ayetle sabit. Kadınları o günlerinde bırakın Allah Teala buyuruyor. Rahat bırakın. Bunun bir uzantısı var, o da şu, eşler cima'nın dışında birbirlerinin bedenlerinden zevklenebilirler, istifade edebilirler mi? Burada cima dediğimiz cinsel ilişki yüzde yüz konu dışında. O helaldir, mübatır denemeyecek bir durum. Bunun dışında e, göbekle diz kapağı arasında bir güvenli e, bölge, güvenli bant bölgesi diyelim, böyle bir bölge kabul ediyoruz. Diz kapağıyla göbek arasındaki mesafe hariç diğer karı koca arasındaki herhangi bir ilişkinin de hiçbir sakıncası yok. Peki bu güvenli lig altında, bantlı bölge dediğimiz bölge için ne diyeceğiz? Orada e, bir risk var. Bu riski göze alan yani riski göze almak şu demek biznillah bir tehlike olmaz diyene müsaade eden fakih var. E, delikanlısın, kendini zapt edemezsin, otur aşağıya, ileri gitme denen görüş var. Burada eşler kendi Aralarında böyle bir güven, böyle bir emniyet sağlayıp sağlayamadıklarına bakacaklar. Bu eşlerin sorunu. Ama yüzde yüz haram olan şey cimadır. Onun dışında yüzde yüz haram yok. Riske girmekten kaynaklanan buna dikkat et uyarısı var. Bir meselemiz daha var. Aslında bu mesele talakla ilgili yani aile fıkhiyle ilgili meseledir. Fakat burada hayızla da bağlantısı bulunduğu için onu da gündeme getirmemiz gerekiyor. Bütün ulemanın icma'ı ile kadın ay başı halinde iken kocasının onu boşaması haramdır. Aybaşı halindeki kadını boşamak haramdır. Peki e, böyle bir harama rağmen aybaşı halindeki kadını boşamak haram olduğu halde erkek seni boşadım derse bu geçerli olur mu? Geçerli olur. Maalesef geçerli olur. Dört mezhebin imamının görüşü budur. Ama bu konuda e, başka fetva veren müçtehitler de var. Fakat dört mezhebin ittifakı ile, büyük bukahanın ittifakı ile kadın aybaşı halinde iken kanaması devam ederken henüz gusül almamışken ya da alacak hale gelmemişken kadının boşanması, erkek tarafından boşanması haramdır. Peki ne zaman boşayabilir erkek? Hani erkeğin bu konuda hürriyeti vardı evet bu konuda hürriyeti var erkeğin ama her hürriyet her zaman kullanılmıyor demek ki Allah Teala erkeğe boşama izni verdi de bu izni kullandıkça sevap yazıyorum demedi erkeğe verdiği boşama izninin önüne de bir sürü barikatlar koydu Allah Teala erkekler bunu gelişi güzel kullanmasın diye ne zaman boşayabilir erkek bir aybaşı halinde olmayacak Kadın aybaşı halinde olmayacak. İki, temizlik halindeyken de mesela kadının ne dedik? En az 15 gün temizlik hali var. Ortalama 20 gün, 22 gün, 23 gün temizlik hali var. O aybaşından sonraki temizlik döneminde cinsel ilişki kurmadığı bir temizlik dönemi olması lazım. Yani hep aybaşı halinde olmayacak hem de cinsel ilişki olmayacak. O zaman seni boşadım derse mübah bir iş yapmış olur. Onun dışında yaptığı haramdır. Ama harama rağmen talak yerini bulur. Şeytan memnun olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.